أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر أوليائه الكافرين والمشكين والفاسقين والمنافقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين وأهل بيت الطاهرين ve eshabihi ve ümmetihi ecma'yı. Kardeşler, yoksulların dinine ve mazlumların mezhebine tabi olmak, peygamberlerin ve kitapların gönderiliş amacı, yoksulların sömürülmesini ve mazlumların zulme uğramasını. Katledilen ve yurtlarından haksız yere sürülenlerin de yerlerinden, yurtlarından edilmelerinin sürgün ve katliama, soykırıma uğramalarının önüne geçilmesi idi. Önceki ümmetlerin <gülüyor> arasında yaygın bir zulüm şekliydi bu soykırım ve katliam. Sürgün, soykırım ve katliam. Büyük bir halk kitlesini katletmek ve yurdundan çıkarmak sürgün ve soykırım diye tabir ederiz. Yine en yaygın zulümlerden bir tanesi de insanların Ötelenmesi ayrımcılığa ve ayrım, ayrımcılıktan dolayı şiddete, gerek psikolojik, gerek de fiziki şiddete maruz kalmaları idi. Dininden, dilinden ve ırkından olmayan insanlara zulmetmek, eskiden beri günümüzde dahi süre gelen bir zulüm şekli. Hala bugün inancından ve ırkından, etnik ve dini bir takım ya da mezhepsel bir takım farklılıklardan dolayı yerinden, yurdundan sürülen hakları hakları bir şekilde gasp edilen, zulme uğrayan binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var, milyonlarca insan var hiçbir din yok ki bu insanların hakkını savunmasın. Bir dinin hak olması ve batıl olması işte bu noktada belli oluyor. Yani bir dinin hak din mi, batıl din mi olduğu bir peygamberin önce gelmesi, sonra gelmesi, birinin birinden üstün olması şeklindeki kıstaslardan ziyade bütün peygamberlerin Salavat, savundukları ortak değerler den yola çıkarak anlaşılmak durumundadır. Bizler din meselesini farklı bir şekilde algılamaya çalışırız. Museviler, İseviler ve Muhammediler dinlerini bir takım farklılıklardan dolayı öyle çıkarmaya çalışır. İşte Meryem oğlu İsa Mesih'in babasız dünyaya gelmesi, onu Tanrı'nın oğlu yapar, Musa'nın üstün olması, Muhammed'in aleyhimü şu şu şu şekilde üstün olmaları, işte İslam'ı hak din yapar, öbürlerini batıl yapar. Bu gibi bir takım farklılıklardan dolayı insanlar kendi dinlerinin hak din olduğunu, öbürlerinin batıl olduğunu savunurlar. Halbuki hakkı batıldan ayırmak için bir takım kıstaslar, her dinde var olan bir takım ölçüler olması gerek değil mi? Evet. Mutlaka böyle özellikler her dinde var. Bizim dinlere, mezheplere, ırklara, milletlere etnik ve dini ya da kültürel farklılıklara bakış açımız işte... E, bu sebeple diğerlerinden farklı ve emin olun, e, emin olun bir dini hak din ya da batıl din yapan şey onun katli, katliama, katliama yani kitlesel soykırım dediğimiz katliam sürgünde dahil tabii ki katliama sürgüne zulme ve sömürüye karşı çıkmaktır. Katliamı, sürgünü, zulmü ve sömürü, sömürüyü yasaklamayan her din batıl bir dindir. Her anlayış batıl bir anlayıştır. Allah'ın ve peygamberlerinin böyle bir dinden payları yoktur. Yani bu böyle bir dini, yani insanları katletmeyi yurtlarından, yerlerinden, haksız yere sürmeyi insanlara zulmetmeyi insanları sömürmeyi mübah gören bir din yoktur. Ne Yahudilik, ne Hristiyanlık, ne de Müslümanlık böyle bir din değildir ve olmamalıdır. Peki realitede yani görünürde evet teoride biz böyle bir din tanımı yaptık. Dedik ki bir din hak din ise yani Yahudiler kendi dinlerinin hak olduğunu iddia ediyor iseler. Ne yapmalar lazım? Haksız yere hiç kimseyi katletmemeleri lazım. Ve haksız yere hiç kimseye zulmetmemeleri lazım. Hiç kimseyi sömürmemeleri lazım. Madden ve bir şekilde yani. Hristiyanlık hak din ise Hristiyanlar hiç kimseyi katletmemeleri lazım. Yani hiçbir Yahudi ve Müslümanı katletmemeleri lazım. Hristiyanlık haddin ise hiçbir e, Yahudi ve hiçbir Hristiyan, hiçbir Müslümanı ne yapmamalar lazım? Z mazlum, zulme uğratmamalar lazım. Zulm etmemeleri lazım. İslam hakk din ise hiç kimseyi yerinden yurdundan hiçbir Müslüman haksız yere çıkarmamalı. Hiçbir zaman Müslümanlar kitleleri katletmemeli. İslam hakk din ise Müslümanlar hiç kimseye zulmetmemeli. İslam hakk din ise Müslümanlar hiç kimseyi sömürmemeli. Evet. Dolayısıyla bir dinin hak din ya da batıl din olmasındaki temel kıstas kitleleri katletmemek, yurtlarından haksız yere sürmemek, kitlelere zulmetmemek, insanlara zulmetmemek, insanları sömürmemektir. Bize göre tabi burada şöyle diyecekler bir Yahudi, Yahudiler şöyle diyecek, diyecekler ki Evet, biz Yahudiler hiç kimseye katliam uygulamayız. Müslümanlar öbür taraftan diyecekler ki biz kimseye katliam uygulamayız. Hristiyanlar diyecekler ki biz kimseye katliam uygulamayız. Her dinin mensubu ki biz de Müslümanız. Onu antiparantez belirtmiş olalım. Böyle bir savunma ihtiyacı mutlaka hissedecektir. Çünkü onların kutsalları hakkında bir şeyler söylüyoruz. Yahudiliğin, Hristiyanlığın, İslam'ın kutsalları hakkında bir şeyler söylüyoruz. Bir din, kitlelerin kitleleri katletmesine, kitlelerin kitlelere zulmetmesine, kitlelerin kitleleri sömürmesine engel olduğu kadar hak dindir engel olduğu kadar hak dindir. Ama engel olmadığı noktada eğer bir haksızlığa kapı aralamış ise bir şekilde o dine batıl karışmıştır. Özüne ve aslına değil ancak inananlarının amellerine ve inançlarına bir şekilde ne yapmıştır? Batıl karışmıştır. Bir yerde haksız yere bir kitleye katliam uyguladığınız zaman, yani savaş boyutunu aşacak düzeyde kitlesel bir soykırım uyguladığınız zaman, savaş hukukunu çiğnediğiniz zaman, insanlık dışı muamelede bulunduğunuz zaman, dinin, kutsalın çizdiği çizginin çok çok ötesine geçmiş olursunuz. Bu da sizin Gerçek anlamıyla o dine mensup olmadığınız anlamına gelir. Yani gerçek bir mümin, gerçek bir Müslüman, gerçek bir Hristiyan, gerçek bir e, inanan olmadığınız anlamına gelir. Ya da gerçek bir Yahudi olmadığınız anlamına gelir. Allah katında bir dinin hak din olması ya da batıl din olması o dinin hiçbir zaman ve hiçbir şekilde yani Adem aleyhisselamdan Hazreti Peygamber'e kadar aleyhissalatu vesselam Allah'a ait olan din insanların haksız yere sürgün edilmesi katledilmesi ve haksız yere Yurtlarından sürülmesi, haksız yere e, bir takım e, farklılıklarından dolayı, ırkından, dininden dolayı farklılıklarından ötürü, yani farklı bir dine, farklı bir ırka mensup olmalarından ötürü hiçbir şekilde onların haksızlığa, zulme ve sömürüye maruz kalmalarına izin vermez. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber'e kadar bütün dinlerin getirdiği ana esas budur. Diyebiliriz ki bir hak dini hak din yapan en önemli özellik de yine bu bahsettiğimiz üç önemli özelliktir. Hiçbir şekilde sürgün ve soykırım uygulamamak. Hiçbir şekilde zulme maruz bırakmamak, hiçbir şekilde sömürmemek, haksız yere bir ülkenin ya da halkın yeraltı ya da yer, yerüstü kaynaklarını sömürmemek, işte bunlar hak dinin sahip olduğu en önemli üç özelliktir kardeşler. Bunun dışında eğer e, bir dine mensup olan kimseler. Yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, eğer bir halka, bir topluma, ulusa, bir millete ya da farklı bir dine mensup, farklı ırka mensup, farklı mezhebe mensup, bir topluluğa katliam, zulüm ve sömürü uyguluyor ise, o katliamı, zulmü ve sömürüyü hiçbir şekilde Allah'a ve onun hak dinine, İslam'a mal edemezler. İslam katiyen böyle bir din değildir. Böyle bir dine mensup olmaktan Allah'a sığınırız. İnsanların kendi zihinlerinde kendi zihinlerinde oluşturduğu, kendi mantıklarında kendi e, felsefelerinde, kendi ırklarının, kendi e, bakış açılarının doğrultusunda şekillendirdikleri bir dinden Allah'ın hak dini İslam, bir uzaktır. Yani hiçbir şekilde İslam e, bazılarının savunduğu gibi bir katliam dini değildir. Hiçbir şekilde İslam bir zulüm dini değildir. Hiçbir şekilde İslam bir sömürü dini değildir. Yani emperyal bir din değildir. İslam hiçbir şekilde birlerinin anladığı gibi bir emperyal, yani egemenlik, hegemonya e, kurma aracı değildir. İslam, hiçbir şekilde bir sömürü, zulüm ve katliam aracı değildir. Maalesef, her hak dinin başına gelen, İslam'ın da başına gelmiş, insanlar ayetler hususunda ve peygamberin öğretileri hususunda dinde ihtilafa düşmüş, ve her dinin mensupları kendi aralarında bir takım itikadi ve ameli mezheplere bölünmüşlerdir. Yani inanç bakımından din içinde farklılaşmışlardır. Hak din hiçbir zaman tefrika yani bölünme ve ihtilaf bırakmaz. Hiçbir zaman geride bir hak din katliamı ibâhe eden yani meşru sayan, hiçbir şekilde zulmü ibâhe eden, yani meşru sayan, hiçbir şekilde sömürüyü ibâhe eden, meşru sayan bir hüküm ve uygulama bırakmaz. Hiçbir peygamber, hiçbir peygamberin peygambere indirilen kitap ve hiçbir peygamberin sünneti geride böyle bir şey katiyen bırakmamıştır. İnsanların Son, sonrakilerin sonradan gelenlerin e, din adına yaptıkları sadece kendilerini bağlar. Allah'ı, Resul'ünü yani Allah'ın gönderdiği peygamberi ve dini bağlamaz. Her din, her hak din. Yani İbrahim'i din dediğimiz tevhid esasına dayanan her hak din özünde hiçbir zaman, hiçbir şekilde katliamı mübah sayan, sömürüyü ve zulmü mübah sayan bir din değildir. Sadece farklı anlayışlar dinin asıl dayanağından, asıl noktasından uzaklaşmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla biz Allah'ın hab dinine iman ederiz ki bu din hiçbir zaman katliamı hiçbir zaman zulmü ve sömürüyü tavsiye etmemiştir ve etmeyecek. Ona gerçekten iman edenler de hiçbir zaman katillerden, zalimlerden ve sömürücülerden yana olmayacaktır. Bu sebeple biz de kendimizi yoksulların dinle ve mazlumların mezhebine tabi kimselerden sayıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.